Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Sarı Surat Dostumun kendine özgü yeteneklerinin sergilendiği, çoğu zaman seyirci kaldığımız ama bazen de oyuncu olarak rol aldığımız bu kısa hikayeleri yazarken başarısızlıklarından çok başarılarını seçmiş olmamdan doğal bir şey olamaz. Ama bunun asıl sebebi Holmes'ün ününe ün katmak değil elbette. Çünkü başarısızlığa uğradığı yerde başkaları da genellikle olayı çözüme kavuşturamaz ve sizin de bildiğiniz gibi Holmes'ün aklını kaçırmak üzere olduğunu düşündüğünüz zamanlar ki bu durumda belki de onu bazen yanlış anlayabiliyoruz, gerçekte enerjisinin ve yeteneklerinin doruk noktasına çıktığı anlar olurdu. Her neyse o başarısızlığa uğrasa da gerçeğin öyle ya da böyle ortaya çıktığı da olmuştur. Notlarım arasında Musgrave töreni de dahil buna benzer 5-6 hikaye var. Ama şimdi anlatacaklarım aralarından seçilmiş en ilginç iki vaka. Sherlock Holmes sırf antrenman yapmak için antrenman yapacak bir adam değildi. Herhalde onun gibi kas gücüne sahip çok az adam vardır. Ve kilosunda gördüğüm en iyi boksörlerden biridir. Ama hiçbir zaman amaçsız egzersizlere iyi gözle bakmamış... Ve işi dışında hareketlerden hep kaçınmıştır. Bildiğiniz gibi iz üstündeyken bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji gösterirdi. Ama bunlara sağlıklı yaşamak için düzenli egzersiz gözüyle bakmak yanlış olur. Çünkü o hiçbir zaman yediklerine dikkat etmezdi. Ve alışkanlıkları da çok sadeydi. Ara sıra kokain kullanması dışında başka kötü alışkanlığı yoktu. Zaten kokaini de vakalar seyrek geldiğinde... Ve gazeteler ilgisini çekmediğinde varoluşun sıradanlığından kurtulabilmek için kullanırdı. Bir bahar günü. Keyfi yerinde olduğu için olacak benimle parkta yürümeyi kabul etti. Kara ağaçlar filiz vermeye başlamış, kestane tomurcukları yapraklarının arasından çıkmıştı. İki saat boyunca birbirini çok yakından tanıyan iki insana özgü bir şekilde çoğunlukla sessiz kalarak dolaştık parkta. Baker sokağına döndüğümüzde saat 5'e geliyordu. ''Affedersiniz Bay Holmes'' dedi uşağımız kapıyı açarken. Bir beyefendi sizi sordu. Holmes bana sitemle bakarak ''Bundan sonra öğleden sonrası yürüyüşleri yok'' dedi. ''Şu bahsettiğim beyefendi gitti herhalde.'' ''Evet efendim.'' ''Onu içeri almadınız mı?'' ''Kendisi içeri girdi.'' ''Ne kadar bekledi peki?'' ''Yarım saat kadar efendim.'' Ama çok huzursuzdu. Beklerken odayı arşınlayıp durdu. Ben dışarıda olduğum için duyabiliyordum. Sonunda koridora çıkıp ''Bu adamın geleceği yok galiba'' diye bağırdı. Aynen böyle söyledi efendim. ''Biraz daha bekleseniz'' dedim. ''O zaman açık havaya çıkayım. Yoksa boğulacak gibi oluyorum'' diye cevap verdi. Ve ''Biraz sonra gelirim'' diye ekledi. Sonra da kalkıp dışarı çıktı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım onu durduramadım. Neyse... ''Elinden geleni yapmışsın.'' dedi Holmes odaya girerken. Ama bu işe canım fena halde sıkıldı Watson. Zaten acilen bir vakaya ihtiyacım vardı. Adamın sabırsızlığından meselenin önemli olduğu anlaşılıyor. Şuna bakın. Masadaki senin pipon değil. Adam unutmuş olmalı. Hmm. Tütüncülerin amber dediği uzun saplı bir parça. Bu amberlerden Londra'da kaç kişi de kaldı acaba? İnsan çok değer verdiği piposunu unutuyorsa... Aklı epey karışık demektir. Çok değer verdiğini nasıl anladın diye sordum. Bir kere bu pipo olsa olsa 7 şilin eder. Ama senin de görebildiğin gibi iki kez tamir edilmiş. Bir kez ahşap kısmı bir kez de amberi. Gümüş şeritlerle yapılan bu tamirler piponun fiyatının çok üstünde olmalı. Aynı parayı yenisini alabilecekken tamir ettirmesinin pipoya ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Başka bir şey görebiliyor musun? diye sordum çünkü Holmes pipoyu elinde evirip çevirmeye her zamanki dikkatli bakışlarıyla incelemeye başlamıştı. Pipoyu havaya kaldırıp kemik hakkında ders veren bir profesör gibi bana gösterdi. Pipolar her zaman önemlidir dedi. Saatler ve ayakkabı bağcıkları gibi kendine özgü özellikleri vardır. Ama buradaki işaretler ne çok dikkat çekeceği ne de özellikle bir öneme sahipler. Piponun sahibi belli ki sağlam yapılı Solak, son derece düzgün dişlere sahip, kaygısız ve hali vakti yerinde biri. Her ne kadar kendi kendine konuşuyormuş gibi görünüyorsa da, göz ucuyla takip edip etmediğimi kontrol ettiğinden emindim. "Yedi çelenlik bir posu olan bir adamın hali vakti yerinde mi olur diyorsun?" diye sordum. "Tütün, pahalı Grosvenor harmanı." diye cevap verdi Horn, eline biraz dökerek. Yarı fiyatına bile mükemmel bir tütün alabilecekken bunu kullanması pek tasarruf yapma gereği duymadığını gösteriyor. Başka? Piposunu lambalardan ve hava gazı musluklarından yakma alışkanlığı var. Bak bir tarafı yanmış. Bunu kibrit yapmış olamaz elbette. Kibriti neden piponun yanında tutsun ki? Ama lambadan yakarsan ucunu yakmaktan da kurtulamazsın. Ve bu izler piponun sağında. İşte buradan adamın solak olduğunu çıkarabiliyorum. Sen de piponu lambada yakmaya çalışırsan sağ elini kullanan biri olarak sol tarafı tutarsın Aleve. Belki birkaç kez tersini de yaparsın ama bunlar istisna olur. Bir de amber ağızlığı ısırıp durmuş. Yapılı, enerjik bir adam olmalı ve dişleri de sağlam olmalı. Ama merdivenlerdeki seslerden anladığım kadarıyla kendisi de geliyor zaten. Bu durumda pipodan başka inceleyecek çok daha iyi şeylerimiz olacak. Kısa bir süre sonra kapımız açıldı ve içeri uzun boylu genç bir adam girdi. Üstünde şık ama sade gri bir takım vardı. Otuzlarında gösteriyordu. Olsa olsa birkaç yaş daha gençti. Özür dilerim dedi biraz sıkılganlıkla. Kapıyı çalsam iyi olurdu. Hatta kesinlikle çalmam gerekirdi. Gerçek şu ki biraz sarsılmış durumdayım. Lütfen mazur görün. Elini alnına götürdü ve bir sandalyeye çöktü. Birkaç gecedir uyumadığınız belli, dedi Holmes. Her zamanki rahat ve sıcak tavrıyla. Bu da insanın sinirlerini gerer. Pekala, size nasıl yardımcı olabilirim? Tavsiyenize ihtiyacım var beyefendi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatım paramparça olmak üzere. Danışman dedektifiniz olmamı mı istiyorsunuz? Hayır, sadece bu değil. Sezgileri kuvvetli ve tecrübeli bir insan olarak fikrinizi almak istiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmeliyim. ''Umarım bana yardımcı olabilirsiniz.'' Öyle kesik kesik konuşuyordu ki bunun ona acı verdiği belliydi. ''Bu çok hassas bir mesele.'' dedi. ''İnsan özel hayatını yabancılara anlatmaktan hoşlanmaz. Karımın tanımadığım iki adamla ilişkisini sizin önünüzde konuşmak öyle utanç verici ki bu korkunç. Ama artık dayanamayacağım. Yardım almak zorundayım.'' ''Sevgili Bay Grant Munro.'' diye araya girdi Holmes. Onun üzerine ziyaretçimiz oturduğu yerden ayağa fırladı. Ne? diye bağırdı. İsmimi biliyor musunuz? Eğer tanınmak istemiyorsanız, dedi Holmes gülümseyerek, şapkanızda yazılı isminizi çıkarsanız daha iyi olur. Neyse, bırakalım bunları. Bakın beyefendi, bu odada öyle çok garip sırlar dinledik ve öyle çok insanların dertlerini çözdük ki size de yardımcı olmamamız için bir sebep yok. Şimdi lütfen daha fazla gecikmeden her şeyi anlatmaya başlayın. Misafirimiz yeniden elini alnına götürdü. Tavırlarından ve mimiklerinden anlayabildiğim kadarıyla yaralarını göstermekten çok saklamayı tercih edecek gururlu ve ağırbaşlı bir adamdı. Ama sonra eliyle endişelerini başından atmak istermiş gibi bir hareket yaptı ve anlatmaya başladı. Gerçekler şöyle Bay Holmes dedi. 3 yıldır evliyim. Evliliğimiz boyunca karım ve ben birbirimize olan sevgimizi kaybetmeden mutlu bir şekilde yaşadık. O kadar iyi anlaşıyorduk ki. Ama şimdi geçen pazartesiden beri aramıza bir şeyler girdi. Hayatında bilmediğim bir şeyler var. Sokakta yanlarından geçip gittiğim insanlar gibi yabancı düştük birbirimize. Devam etmeden önce üzerinde durmak istediğim bir şey var Bay Holmes. Effie beni seviyor. Bu konuda bir yanlış anlama olmasın lütfen. Bütün kalbi ve ruhuyla seviyor. Hem de her zamankinden çok. Bunu biliyorum, hissedebiliyorum ve bu konuda fazla tartışmak istemiyorum. Bir erkek bir kadının onu sevip sevmediğini kolaylıkla anlayabilir. Ama şimdi aramızda bir şeyler var ve bu aramızdaki her neyse ondan kurtulana kadar da asla eskisi gibi olamayız. Siz lütfen anlatmaya devam edin Bay Monroe dedi Holmes biraz sabırsızlıkla. Öncelikle Effie'nin geçmişi hakkında bildiklerimi anlatayım. Onunla tanıştığımda 25 yaşında genç bir duldu. O zamanki soyadı Hebron'du. Genç yaşta Amerika'ya gitmiş. Atlanta'da yaşarken iyi bir avukat olan Hebron'la evlenmiş. Bir de çocukları olmuş ama bir süre sonra çıkan sarı humma salgını kocasını ve çocuğunu almış. Adamın ölüm belgesini gördüm. Bu olaylar Effie'yi Amerika'dan soğutmuş. Geri dönüp Middlesex Pinner'da Halısının yanında yaşamaya başlamış. Kocasının ölümüyle ona yaklaşık 4500 sterlin gibi yüklü bir para kalmış. Onunla ilk tanışmamız Pinner'da oldu. Birbirimizi görür görmez aşık olduk ve birkaç hafta sonra da evlendik. Benim bir tüccar olarak 7800 sterlinlik bir gelirim var. Bu durumda Norbury'de yılda 80 sterlin kirayla bir villa tutmakta zorlanmadık. Küçük evimiz şehre yakın olmasına rağmen yerleşimin az olduğu kırsal bir yerdeydi. Biraz üstümüzdeki küçük bir otel, iki ev ve bizim eve bakan bir başka köşk dışında başka komşumuz yoktu. İşim gereği şehre sadece bazı mevsimler yoğun bir şekilde gidiyordum ve genellikle yazları pek iş çıkmadığı için karımla güzel zaman geçiriyorduk. Demek istediğim üstümüze düşen bu gölgeye kadar her şey yolunda gidiyordu. Devam etmeden önce eklemek istediğim bir şey daha var. Evlendikten sonra karım bütün mal varlığını benim üstüme geçirdi. İşlerim kötü giderse ihtiyacım olabileceği konusunda ısrar ederek benim isteğim dışında yaptı bunu. Neyse. 6 hafta kadar önce bir gün yanıma gelip şöyle dedi. Jack sen paramı alırken istediğim zaman istediğim kadarını alabileceğimi söylemiştin hatırlıyor musun? Elbette dedim. Hepsi senin nasıl olsa. ''O zaman 100 sterlin istiyorum.'' dedi. Bu beni şaşırtmıştı çünkü sadece yeni bir elbise veya benzeri bir şey isteyeceğini sanmıştım. ''Ne için gerekli?'' diye sordum. ''Aman canım.'' dedi. ''Hani sen benim bankerimdin ve bankerler soru sormazdı?'' ''Bu konuda ciddiysen istediğin kadarını alabilirsin.'' dedim. ''Tabii ki ciddiyim.'' ''Ama ne için istediğini söylemeyeceksin öyle mi?'' ''Bir gün belki anlatırım ama şimdi değilecek.'' Sorun çıkarmamam gerektiğini, aramızda ilk defa bir sır olduğunu düşündüm. Ona bir çek yazdım ve bu konu üstünde daha fazla düşünmedim. Bundan sonra olanlar ilgisiz olabilir ama anlatmamın doğru olduğunu düşünüyorum. Biraz önce de dediğim gibi evimizin yakınlarında bir köşk var. Aslında aramızda sadece bir tarla var ama oraya gitmek için yolu geçmek gerekiyor. Yolun hemen yanında ise her zaman dolaşmaktan hoşlandığım bir sarı koruluğu var. Bahsettiğim köşk 8 aydır boş duruyordu. Ne zaman önünden geçsem bu eski tarz verandalı iki katlı güzel binanın ne kadar şirin bir yuva olacağını düşünmüşümdür. Neyse geçen pazartesi akşamı yine yürüyüşe çıkmıştım ki yoldan bir yük arabasının geldiğini ve köşkün verandasında da bazı eşyaların yığılmış olduğunu gördüm. Demek ki ev nihayet tutulmuştu. Yeni komşularımızın nasıl insanlar olduğunu merak edip evin etrafında dolandım. Bir an evin üst katındaki pencerelerde bir yüzün bana bakmakta olduğunu fark ettim. O yüzde ne vardı bilmiyorum Bay Holmes ama içimin ürperdiğini hissettim. Bulunduğum yerden çok iyi göremiyordum ama garip ve uğursuz bir şey vardı o yüzde. Sonra beni gözleyen kişiyi daha yakından görebilmek için ileri çıktım. Ama tam o anda yüz aniden kayboldu. Öyle aniydi ki sanki hızla odanın karanlığına çekilmişti. Beş dakika durup düşündüm. Yüzün bir erkeğe mi, kadına mı ait olduğunu bilemiyordum. Aramızdaki mesafe fazlaydı ama beni en çok etkileyen şeyin yüzün rengi olduğunu fark ettim. Parlak, bembeyaz bir yüzlü ve garip bir şekilde sert ifadeliydi. O kadar rahatsız olmuştum ki gidip bu yeni komşumuza yakından bakmaya karar verdim. Kapıyı çaldığımda uzun boylu, zayıf, kaba görünümlü bir kadın açtı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu kuzeyli aksanıyla. Ben komşunuzum dedim başımla evimizin olduğu yeri işaret ederek taşındığınızı gördüm ve yardıma ihtiyacınız olup olmadığını Hay hay bir şey olursa söyleriz dedikten sonra kapıyı aniden suratıma kapattı. Yaptığım nezakete karşılık karşılaştığım bu kabalığa sinirlenip eve döndüm. Ama bütün gece başka şeyler düşünmeye çalışsam da penceredeki o şeyi ve kadının kaba davranışını bir türlü aklımdan çıkaramadım. Karım hassas bir insan olduğu için ona hiçbir şey söylememeye karar verdim. Sadece yatmadan önce köşkün tutulduğunu söylemekle yetindim. Ama karım hiç tepki göstermedi. Genelde uykum son derece ağırdır. Hatta ailede bu hep bir olay konusu olmuştur. Ama o gece bu küçük maceranın etkisinden miydi bilmem her zamankinden daha hafifte uykum. Gece yarısı uyandım. Yarı uykulu halimle odada bir şeyler döndüğünü fark ettim. Yavaş yavaş kendime geldiğimde karımın giyinmiş dışarı çıkmaya hazırlanmakta olduğunu anladım. Tam ağzımı açıp bir şeyler söyleyecektim ki gözüm karımın mum ışığında aydınlanan yüzündeki ifadeye takıldı. Onu hiç böyle görmemiştim. Göreceğimi de sanmazdım. Ölü gibi solgundu ve hızlı hızlı nefes alıyordu. Mantosunun önünü iliklerken ara sıra yatağa kaçamak bakışlar atıyordu. Beni uyandırıp uyandırmadığını kontrol ediyordu. Sonunda hala uyuduğumu sanarak sessizce çıktı odadan. Sonra da sadece ön kapıdan gelebilecek bir gıcırtı duydum. Yatakta oturup düşündüm. Sonra yastığın altından saatimi alıp baktım. Sabahın üçüydü. O saatte karımı dışarı çıkaran şey ne olabilirdi? 20 dakika kadar oturup olanları anlamaya çalıştım. Ama bu durum düşündükçe daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Bir süre sonra ön kapı sessizce kapatıldı ve merdivenlerde karımın ayak sesini duydum. ''Neredeydin Efi?'' diye sordum içeri girdiğinde. Sesimi duyunca şiddetle irkilerek çığlık attı. Ama bu çığlık ve şaşkınlık beni iyice dertlendirdi. Çünkü anlaşılmaz bir suçluluk duygusu vardı bu seste. Karım bana karşı her zaman açık ve dürüst olmuştur. Ama şimdi kendi odasına gizlice giriyor... Kocasının sözleri üzerine çığlık atıp ağlamaya başlıyordu. ''Uyanık mıydın Jack?'' diye sordu ardından ve asabi bir kahkaha attı. ''Ben de hiçbir şey seni uyandıramaz sanırdım.'' ''Neredeydin?'' diye tekrarladım. ''Bu kez sertçe.'' ''Şaşırmış olman doğal.'' dedi. Mantosunu çıkarırken ellerinin titrediğini görebiliyordum. ''Daha önce böyle bir şey yaptığımı sanmıyorum.'' Gerçek şu ki gece kalktığımda bir an kendimi boğulacak gibi hissettim ve biraz temiz hava almaya çıktım. Herhalde çıkmasam bayılır kalırdım. Kapının önünde birkaç dakika durmak iyi geldi. Bunları anlatırken bana bir kez olsun bakmadı. Sesinde de garip bir tavır vardı. Yalan söylediğini anlamıştım. Bir şey söylemeden yüzümü duvara çevirdim. Kalbim kırılmış, zihnim binlerce korkunç şüpheyle dolmuştu. Karımın benden sakladığı neydi? Nereye gitmişti? Bunu öğrenene kadar huzur bulamayacağımı biliyordum. Ama bir kez yalan söyledikten sonra başka bir şey sormamaya karar verdim. Bütün gece yattığım yerde dönüp durdum. Teori ardına teori yürüttüm ama hepsi de birbirinden mantıksızdı. Ertesi gün şehre gitmem gerekiyordu. Ama aklım o kadar karışıktı ki iş meselelerine kafamı vermem imkansızdı. Karım da benim gibi huzursuzdu. Ara sıra attığı meraklı bakışlarından... Ona inanmadığımı anladığını ve ne yapacağını bilmez halde olduğunu hissedebiliyordum. Kahvaltıda doğru düzgün konuşmadık bile. Yemekten hemen sonra yürüyüşe çıktım. Açık havada daha sakince düşünebileceğimi biliyordum. Kristal Palasa kadar gittim. Bir saat kadar dolaştım ve saat bire doğru Nürburgring'e döndüm. Yolum köşten geçtiği için bir ara durup geçen gün gördüğüm yüzü bir kere daha görebilmek umuduyla pencerelere baktım. Ama o sırada kapı açıldı ve nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz Bay Holmes. İçeriden karım çıktı. Onu görünce adeta dilim tutuldu. Ama benim halim göz göze geldiğimizde karımın gösterdiği tepkinin yanında hiç kalır. Karım bir an için köşke geri kaçmayı düşündü galiba ama sonra bunun anlamsızlığının farkına vararak bana doğru geldi kireç gibi yüzü ve korku dolu gözleri dudaklarındaki gülümsemenin ne kadar da sahte olduğunu gösteriyordu. Ah Jack dedi. Sadece yeni komşularımıza bir yardımım dokunur mu diye düşündüm. Bana neden öyle bakıyorsun Jack? Kızmadın ya. Gece gittiğin yer de burasıydı herhalde dedim. Ne demek istiyorsun? diye atıldı. Buraya geldiğinden eminim. Gecenin o vaktinde ziyaret ettiğin bu insanlar da kim? Daha önce buraya hiç gelmedim ki. ''Nasıl böyle yalan söyleyebiliyorsun?'' diye bağırdım. Konuşurken sesim bile değişiyor. ''Şimdiye kadar benden hiçbir şey saklamamıştın. Şu köşke girip her şeyi öğreneceğim.'' ''Hayır, hayır Jack, Tanrı aşkına.'' diye inledi. Tam kapıya doğru yönelmiştim ki kolumdan tutarak ondan beklenmeyecek bir şiddetle çekti. ''Yalvarırım yapma Jack.'' diye atıldı. ''Yemin ederim bir gün sana her şeyi anlatacağım ama şimdi girersen sadece mutsuzluk getirirsin.'' Sonra ne kadar kurtulmaya çalışsam da koluma çılgınca yapıştı. Güven bana Jack, dedi. Bir kereliğine olsun güven. Asla pişman olmayacaksın. Bir şeyler saklıyorsam sadece senin iyiliğin içindir. Şimdi benimle eve gelirsen her şey yoluna girecek. Ama eğer o köşke girersen aramızdaki her şey biter. Tavırları o kadar ciddi ve üzgündü ki sözlerinin etkisine girmiş kapının önünde kala kalmıştım sana sadece tek bir şartla inanırım dedim sonunda. Şu andan itibaren bu mesele kapanacaksa sırrını saklamakta özgürsün. Ama bir daha gece ziyaretleri ve benim bilgim dışında hareketler yapmayacağına söz ver. Eğer gelecekte başka bir şey olmayacağına yemin edersen ben de geçmişte olanları unutmaya hazırım. Bana güvenebileceğini biliyordum diye atıldı rahatlayarak. Her şey istediğin gibi olacak. Gel gidelim evimize dönelim. Kolundan çekerek köşten uzaklaştırdı beni. Bir ara geri dönüp baktığımda o sarı yüzün üst pencereden beni gözetlemekte olduğunu gördüm. O yaratıkla karım arasında nasıl bir bağlantı olabilirdi ki? Peki o terbiyesiz, kaba kadın kimdi? Bu çok garip bir bilmeceydi ve bunu çözene kadar içimin rahat etmeyeceğini biliyordum. Sonraki iki gün evdeydim. Karım anlaşmamıza uyuyor gibiydi. Çünkü evden dışarı adımını atmadı. Ama üçüncü gün. Verdiği sözün ona kocasını ve görevlerini bile unutturan bu gizli etkinin pençesinden onu kurtarmaya yetmeyeceğini anladım. O gün şehre gittim. Ama her zamanki gibi 3.36 treniyle değil 2.40 seferiyle döndüm. Eve geldiğimde hizmetçi kız beni görüp salona kaçtı. ''Hanımefendi nerede?'' diye sordum. ''Galiba yürüyüşe çıktı.'' diye yanıtladı. O anda içime bir kurt düştü. Evde olup olmadığına emin olmak için üst kata çıktım. Bir ara yukarıdaki pencereden baktığımda biraz önce konuştuğum hizmetçi kızın köş gününe doğru koşmakta olduğunu gördüm. O zaman her şeyi anladım. Karım yine oraya gitmiş ve hizmetçi kıza ben geldiğimde haber vermesini tembih etmişti. Öfkeden köpürerek köşke doğru koşmaya başladım. Artık bu işi halletmeye kararlıydım. Yolda karımın ve hizmetçinin aceleyle eve döndüklerini gördüm. Ama durup onlarla konuşmadım. Hayatımıza gölge düşüren sır o köşkteydi ve ne olursa olsun bu sırrı çözecektim. Kapıyı çalmadan hızla içeri daldım. Giriş katı çok sessiz ve sakindi. Mutfakta su kaynıyor, bir sepette büyük bir kara kedi kıvrılmış yatıyordu. Ama önceden gördüğüm o kadından eser yoktu. Yandaki odaya da baktım ama ortada da kimseler yoktu. Sonra merdivenleri çıkıp yukarıya baktım. Orada iki oda vardı ve onlar da bomboştu. Koca evde tek bir insan yoktu. Evdeki mobilyalar ve duvardaki resimler tamamen sıradan ve bayağı şeylerdi. Ama o sarı yüzü gördüğüm oda hariç. Bu konforlu ve zarifçe döşenmiş odada gördüğüm bir şey şüphelerimi doğruya çıkardı. Şöminenin üzerinde karımın bir fotoğrafı duruyordu. Hem de üç ay önce çekilmiş bir resim. Biraz daha dolaştıktan sonra kimsenin olmadığına inandım. Dışarı çıkarken yüreğimde daha önce hiç hissetmediğim bir ağırlık vardı. Eve döndüğümde karım karşıladı beni. Ama öyle incinmiş ve kızmıştım ki onu bir kenara itip çalışma odasına girdim. Karım da arkamdan geldi. ''Sözümde durmadığım için üzgünüm Jack'' dedi. ''Ama şartları bilsem beni affederdin.'' ''O zaman anlat her şeyi'' dedim. ''Yapamam Jack, bu imkansız'' dedi. ''O köşkte kimlerin yaşadığını ve o fotoğrafı verdiğin kişinin kim olduğunu söylemediğin sürece aramızda bir daha asla güven olamaz.'' dedim ve evden ayrıldım. ''Bay Holmes, dünden beri ne karımı gördüm ne de bu garip mesele hakkında bir haber aldım. Aramızda daha önce böyle bir şey hiç olmamıştı ve bu olay beni o kadar sarstı ki ne yapacağımı bilemiyorum. Bu sabah düşündüm de akıl danışabileceğim tek kişi sizdiniz. Ben de hemen buraya geldim.'' Artık elinizdeyim. Eğer merak ettiğiniz bir nokta varsa sorun lütfen. Ama hepsinden öte lütfen ne yapmam gerektiğini söyleyin bana. Çünkü buna daha fazla dayanamayacağım. Holmes ve ben ağır duygular altında ezilen bu genç adamın sıra dışı hikayesini ilgiyle dinlemiştik. Dostum bir süre eli çenesinde düşüncelere dalmış halde sessizce oturdu. Pencerede gördüğünüz o yüz bir erkeğe mi aitti sizce? diye sordu sonunda. Hiç yakından görmediğim için bunu söylemem çok zor. Ama görünüşe göre sizi çok etkilemiş. Ten rengi çok garipti ve hatları son derece sertti. Yaklaştığımda hızla gözden kayboldu. Karınız sizden o yüz sterlini isteyeli ne kadar zaman oldu? Neredeyse iki ay. İlk kocasının resmini hiç gördünüz mü? Hayır. Adam öldükten sonra Atlantada büyük bir yangın çıkmış ve bütün evraklar yanmış. Ama karınızda bir ölüm belgesi vardı. Onu kendi gözlerinizle gördüğünüzü söylemiştiniz. Evet, yangından sonra bir suretini çıkarttırmış. Karınızın Amerika'da tanıdığı kimse var mıydı? Hayır. Oraya geri dönmekten bahsettiği olur muydu? Hayır. Peki mektup alır mıydı? Hayır. Teşekkür ederim. Şimdi meseleyi biraz düşünmek istiyorum. Eğer köşk tamamen boşaltılmışsa işimiz biraz zor olabilir. Öte yandan... Eğer evdekiler siz gelmeden önce uyarılıp dışarı çıktılarsa, ki öyle olduğunu tahmin ediyorum, geri dönebilirler ve bu durumda biz de meseleyi kolayca çözebiliriz. Şimdilik size tavsiyem, Nürburgring'e geri dönüp köşkün pencerelerini bir kez daha gözetlemeniz. Eğer içeride birileri olduğuna inanırsanız, içeri girmeye çalışmayın. Bize bir telgraf çekin yeter. Bir saate kadar gelip bu sırrı çözeriz. Peki ya hala boşsa, bu durumda ben yarın gelirim ve birlikte konuşuruz. Güle güle ama size tavsiyem her şeyden önce sebepsiz yere endişeye kapılmayın. Korkarım bu pis bir iş Watson, dedi dostum. Grant Monroe'yu kapıya kadar geçirdikten sonra sen ne düşünüyorsun? Bana altından çirkin bir şeyler çıkacakmış gibi geliyor diye cevap verdim. Evet ya şantaj ya da ben yanılıyorum. Şantajcı kim peki? Köşkün en konforlu odasında oturan o yaratık olmalı. Bana inan penceredeki o yüz çok esrarlı. Bu vakayı hayatta kaçırmam. Bir teorim var mı? Şimdilik evet ama doğru çıkarsa inan şaşırırım. Kadının ilk kocası o köşkte. Böyle düşünmene sebep olan ne? Kadının ikinci kocası içeri girmesin diye çırpınmasını başka nasıl açıklayabiliriz ki? Bence olaylar şöyle gelişmiş. Kadın Amerika'da evleniyor. Ama kocasının karakteri zamanla değişiyor. Hatta belki de çok kötü bir hastalığa bile yakalanmış olabilir. Mesela cüzzam. Bunun üzerine kadın ondan kaçıp İngiltere'ye geliyor. İsmini değiştiriyor ve yeni bir hayata başlıyor. Kadın 3 yıldır evli ve güvende olduğunu düşünüyor. Yeni kocasına da uydurma bir isim üzerinde düzenlenmiş bir ölüm belgesi gösteriyor. Ama bir gün ilk kocası ortaya çıkıyor. Kadına mektup gönderip gerçekleri anlatmakla tehdit ediyor. Kadın yüz sterlin bulup şantajcıları susturuyor. Ama bu o kadar da işe yaramıyor ve bir süre sonra kadının oturduğu yere geliyorlar. İkinci kocası köşke taşınan yeni insanlar olduğunu söyleyince kadın bunların kim olduğunu anlıyor. Kocası uyuyana kadar bekliyor ve sonra gidip onu rahat bırakmaları için ikna etmeye çalışıyor. Başaramayınca ertesi sabah yine gidiyor ve köşkün çıkışında kocasıyla karşılaşıyor. Ona bir daha oraya gitmeyeceğine söz veriyor ama iki gün sonra dayanamayıp bu korkunç komşularından kurtulma umuduyla köşke bir daha gidiyor ve yanında da muhtemelen ondan istenmiş olan fotoğrafı götürüyor. Bu konuşma sırasında hizmetçi kız koşup geliyor ve efendisinin geldiğini söylüyor. Kadın kocasının doğruca köşke geleceğini bildiğinden içeridekileri arka kapıdan çıkarıyor ve Bay Munro'nun da tarif ettiği gibi çamlığa saklıyor. Bu yüzden adam evi boş buluyor. Ama eğer bu akşamda boş olduğunu görürse hayret ederim. Teorim hakkında ne düşünüyorsun? Bütün bunlar sadece bir tahmin. Ama en azından şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün ipuçlarının kullanılmış olduğu bir teori. Eğer yeni deliller bulursak yeniden şekillendirecek zamanımız olur. Nürburideki dostumuzdan haber alana kadar yapacak bir şey yok. Ama fazla beklememize gerek kalmadı. Çayımızı yeni bitirmiştik ki telgraf geldi. Köşk boş değil diyordu mesajda. O yüzü pencerede tekrar gördüm. Yedi treniyle gelirseniz sizi karşılarım. O zamana kadar başka adım atmayacağım. Trenden indiğimizde genç adam peronda bekliyordu. Lambaların ışığında ne kadar solgun olduğu ve heyecandan titremekte olduğu görülebiliyordu. Hala oradalar Bay Holmes dedi dostumun kolunu tutarak. Gelir gelmez köşkün ışıklarının yandığını gördüm. Hadi bu işi bir an önce halledelim. ''Planınız nedir?'' diye sordu Holmes karanlık ağaçlıklı yolda yürürken. ''Zorla içeri gireceğim ve her şeyi kendi gözlerimle göreceğim. İkinizin de orada tanık olarak bulunmanızı istiyorum. Karınızın uyarısına rağmen bunu yapmaya çok kararlı görünüyorsunuz.'' ''Evet kararlıyım.'' ''Bence de doğru yoldasınız. Gerçeğin her türlüsü şüpheden daha iyidir. Hemen gitsek iyi olur. Gerçi bu yaptığımız yasa dışı ama bence buna değer.'' Çok karanlık bir geceydi ve ana yolu bırakıp iki yanı çalılıkla kaplı dar bir yola saptığımızda yağmur yağmaya başladı. Bay Grant Munro sabırsızlıkla koşturuyor ve biz de arkasından ona yetişmeye çalışıyorduk. ''Şunlar bizim evimizin ışıkları.'' dedi. Ağaçların arasındaki parlaklığı göstererek. Şurası da gireceğimiz köşk. O konuşurken köşeyi döndük ve köşk karşımıza çıktı. Üst kattaki odanın ışıkları açıktı. Biz bakarken pencerenin önünden bir karaltı geçti. ''İşte o!'' diye bağırdı Grant Munro. ''Orada birilerinin olduğunu siz de gördünüz. Şimdi beni takip edin.'' Kapıya doğru yönelmiştik ki gölgelerin arasından bir kadın çıktı. Karanlıkta yüzünü göremiyordum ama kollarını yalvarır şekilde açmış olduğunu fark edebildim. ''Tanrı aşkına yapma Jack!'' diye bağırdı. ''Bu akşam geleceğini anlamıştım. Bir kere daha düşün sevgilim. Ne olur güven bana. Pişman olmazsın.'' ''Sana fazlasıyla güvendim Efi!'' diye atıldım Munro. ''Çekil önümden.'' Dostlarım ve ben bu meseleyi halletmeye geldik. Karısını bir kenara itip ilerledi ve biz de arkasından gittik. Kapıyı hızla açmıştı ki önüne yaşlı bir kadın çıkarak geçmesine engel olmaya çalıştı. Ama Munro onu da iterek yola açtı ve üst kata çıktı. Işıklı odaya girerken biz de arkasındaydık. Rahat ve zevkli döşenmiş bir odaydı. Masanın ve şöminenin üzerinde ikişer tane mum yanıyordu. Köşedeki bir masanın üzerine eğilmiş halde küçük bir kız oturuyordu. Üstünde kırmızı bir elbise ve beyaz eldivenleri vardı. İçeri girdiğimizde hemen yüzünü kaçırdı. Ama bir an döndüğünde gördüğüm şey dehşetle irkilmeme yol açtı. Bize dönen bu yüz garip bir şekilde parlak tenliydi ve hatlarında en ufak bir ifade bile yoktu. Fazla geçmeden sorun çözülmüştü. Holmes gülerek elini kızın kulağının arkasına attı ve yüzündeki maskeyi çıkardı. Şimdi karşımızda şaşkınlıktan açılmış ağzındaki bembeyaz dişleri parıldayan küçük bir zenci kız duruyordu. Ben de dayanamayıp kahkahayı patlattım ama Grant Munro eli boğazında öylece kalakalmıştı. ''Aman tanrım!'' diye bağırdı sonunda. ''Bunun anlamı ne?'' ''Sana anlatacağım.'' dedi bayan Munro. Yüzünde mağrur bir ifadeyle odaya girdiğinde. ''Madem ki bu kadar istiyorsun her şeyi öğreneceksin.'' ''Kocam Atlanta'da öldü ama çocuğum kurtuldu.'' Çocuğun mu? Kadın göğsünden büyük gümüş bir madalyon çıkardı. Bunun açık halini hiç görmedin değil mi? Açıldığını bilmiyordum. Madalyonun üstündeki bir yayı iterek kapağını açtı. Son derece yakışıklı, zeki görünümlü ve bir zencinin bütün hatlarına sahip bir adamın portresi çıktı. ''Bu Atlanta'dan John Hebron'' dedi kadın. ''Dünya üzerinde ondan daha soylu bir insan gelmemiştir.'' Onunla evlenebilmek için kendi ırkımdan kopmak zorunda kaldım ama o yaşadığı sürece bundan bir an bile pişman olmadım. Tek şanssızlığımız çocuğumuzun renginin de babasına benzemesi oldu. Lucy babasından bile siyahtır ama her şeye rağmen o benim küçük kızım. Annesinin bir tanesidir. Küçük kız bu sözler üzerine koşup annesine sarıldı. ''Onu Amerika'da bırakmamın tek sebebi sağlığının biraz kötü olması ve İngiltere'ye gelmesinin ona zararı dokunabileceğinden korkmamdı.'' diye devam etti. Bu yüzden bir zamanlar hizmetçiliğimizi de yapmış olan güvenilir İskoç bir kadının bakımına bıraktım. Bütün bu süre boyunca ondan kurtulmak bir an için bile olsun aklımdan geçmedi. Ama kader seni önüme çıkardığında ve seni sevmeyi öğrendiğimde Jack çocuğumdan bahsetmekten korktum. ''Tanrı beni affetsin seni kaybetmekten korktum Jack.'' Aranızda bir seçim yapmak zorundaydım ve zayıflığıma yenik düşüp küçük kızımı bıraktım. 3 yıl boyunca varlığını senden gizli tuttum. Ama bakıcısından her şeyin yolunda olduğu yönünde haberler almaya da devam ediyordum. Ama sonunda evlat hasreti her şeye baskın geldi. Ve ne kadar çabalarsam çabalıyım kızımı görme arzusunu içimden atamadım. Tehlikenin farkında olmama rağmen birkaç haftalığına da olsa kızımı yanıma almaya karar verdim. Bakıcıya o yüz siterlini gönderdim ve köşk hakkında talimatları ilettim. Yeni komşularımız gibi geleceklerdi ve aramızdaki bağlantıyı belli etmeyecektik. Bakıcıya çocuğu gündüz vakti evden çıkarmamasını, ellerini ve yüzünü bir şekilde örtmesini tembih ettim. İnsanların çevrede zenci bir kızdan bahsetmelerini istemiyordum. Biraz daha az ihtiyatlı olsaydım daha iyi olurdu ama gerçeği öğrenmenden o kadar korkuyordum ki. Köşkün tutulduğunu ilk senden duydum. Sabahı beklemem gerekirdi ama heyecandan gözüme uyku tutmadı. Ben de senin uykunun ağırlığına güvenerek kalktım. Ama sen beni gördün ve bu da bütün dertlerin başlangıcı oldu. İşte sonunda her şeyi öğrendin. Peki bize, çocuğuma ve bana ne olacak? Ellerini birleştirip cevabı beklemeye koyuldu. Uzun dakikalar sonra Grant Munro'nun verdiği cevabı her zaman sevgiyle hatırlarım. Küçük çocuğu kucağına alıp öptü ve taşımaya devam ederek diğer ilinde karısını uzattı. Bunu evimizde daha rahat konuşabiliriz, dedi. Ben mükemmel bir insan değilim, Effi, Ama düşündüğünden daha iyi olduğumu göreceksin. Holmes ve ben birlikte yola çıktığımızda dostum kolumdan çekti. Sanırım biz Londra'ya dönsek daha iyi olacak, dedi. Holmes o gece geç saatte elinde Mumu yatak odasına giderken bana dönüp Watson, dedi. Eğer bundan sonra kendime aşırı derecede güvendiğimi ve bir vakaya gereken önemi vermediğimi fark edersen kulağıma Norbori diye fısılda.